Evet bir telefonumuz daha var. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. akşamlar. İyi akşamlar. Benim hocama bir sorun vardı. Buyurun efendim. Benim şimdi evim var. Evimi kiraya verdik ama bu kiracımlar beraber yaşar ama resmi nikahları yok. Bu da biz günaha giremiyoruz. Aldığımız kira helal oluyor. Hm. Evet bunu hocama soracaktım. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar efendim. Soruyu Öyle net hocam. anlayamadım. Kiracımız var diyor. Evimiz var. Evimize kiraya verdik. Ee, kiracımız hanım ve erkek beraber yaşıyorlar ama dini nikahları var mı yok mu bilmiyoruz ama resmi nikahları hali hazırda yok. Biz Buradan var biz... olduğunu kabul ederiz. Hı. Yani biz kimsenin nikahlı olup olmadığını araştırmak zorunda değiliz. Normal şartlar altında beraet-i zimmet asıldır. Yani bir insanın suçsuz olduğu, suç işlemediğini peşinen kabul ederiz. Suç işlediğini, işlediği ispat edilirse durumumuzu ona göre alırız. Bu bir. İkincisi böyle yani resmen e, gayri ahlaki bir hayat yaşadığı bilinen insanların bir Müslümanın evinde tutulması doğru değildir. Ya tutun yaka paça atın sokağa. Kavga edin bu anlamda da değil. Müslüman evini verirken önce tedbirli olacak. Hı hı. Evini verdikten sonra da olumsuz bir durumla karşılaşırsa bu olumsuzluktan kurtulmanın en uygun yolu neyse o yolla kurtulacak. Yani ben bir Müslüman olarak evimde gayrimeşru bir işin yapılmasını istemem. Evet. Diyelim ki siz dükkanınızı bir bakkala kiraya verdiniz. Bakkaldır. Peki onun içerisinde haram olan bir şeyi satıyorsa bu adam, benim şahsi kanaatim, onu bil, bilirsem ya bilmeden, sonradan bu işi yaptığını fark edersem, o dükkanımı o insanın elinden kurtarmak isterim. Niçin? Çünkü benim inancıma aykırı bir işin bana ait olan bir mülkte yapılmasına ben razı olmamam lazım böyle bir işin içine düşmüşsem hukuki yollardan, ahlaki yollardan e, ayrılmaksızın bu işten kurtulmaya çalışırım. Hı hı. Peki verdi bir adam bir daha da boşalttıramıyor. Bir şey o bunu arzulamaması o işin günahından kendini uzak tutmuş olur. Ancak baştan da Müslümanlar tedbirli olmalıdırlar. Dolayısıyla evimiz olsun, dükkan anlamında mülkümüz olsun, tarlamız olsun. Gayrimeşru işlerin, Allah'ın razı olmayacağı işlerin Yapılacağı kimseler, yapacak kimselere bunları teslim etmemek lazım. Dolayısıyla önden tedbirli olacağız. Verdikten, akti yaptıktan sonra yanlış iş yaptığı ortaya çıkarsa ona vermekten dolayı sorumlu olmazsınız. Ancak o işi temizlemek için bir gayret göstermeniz de gerekir. Evet.